بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور عن ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمن يتقوا الله فتغاته ولا تموشن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس فقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي يحساءلون به والارحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعن الله ورسوله فقد ساز فنزا عظيما أما باب faasta hakiki kitabullah ve hayra hidayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i umur muftetatuhha ve kul muhtetatun biha ve kul bid'atin dalalah ve kul dalalatin kardeşlerim geçen haftakinden biliyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inşa etmesi ve Mescid-i Nebevi'yi inşa etmesi müminlerle birlikte ve en onları yani İsrat itiraz İsrâmi'yi beraberindeki muhacirleri karşılamaları, ağırlamaları ve onlara olan fedakarlıklarından, onlarla olan paylaşımlarından bahsetmiştik. Bugün o bahsettiğiniz anlattığımız konulardan ne gibi dersler çıkartılacak onu anlatacağız inşallah. Birincisi tabi geçtiğimiz derste maddeyi, maddeye geçmeden başlığı söylemeden önce geçtiğimiz derste sohbetimizde Yahudilerin de Resulullah Aleyhi Sellemi karşılaması onu takip etmeleri ve içlerinden Abdullah ibn Selam diye bir Yahudi aliminin radıyallahu anh alistirahime ve anı görüşmesi ona sorular sormadı neticesinde Müslüman olduğunu öğrenmiştik Müslüman olduğunu dinlemiştik Sonra da Yahudilerin Abdullah ibn Selam'ı alim değerli en böyle sevdikleri kimse oldukları halde, temelde kimse e, yahut sevdiği kimse olduğu halde Abdullah Selam'ın Müslüman olduktan sonra onu kötülemelerini, yalan söylemelerini, Ali Vesselam'ı ve getirdiği dini kabul etmediklerini nasıl an böyle nasıl ortaya çıktığını bunu görmüştük, anlatmıştık. Hadisler bize bunu çok net bir şekilde anlatıyor. İşte birinci madde bununla alakalı. Yahudiler diyor ki müellis yeryüzünde dolaşan, hareket eden, canlıların en böyle hilekarı ve çağlar boyunca da mahlukatın en böyle yalancı kimseleridir Yahudiler. Allah'ın Abdullah ibn Selam gibi koruduğu kimseler müstesna. Yahudiler böyle. Yahudilerin tabiatını anlatıyor. Bu konu. Hadisler. Subhanallah. O yüzden allah Teala bakın. Diyor ki Maide suresinde neteciden denme eşedden nâse adâveten lillezîne âmelil yehûde vellezîne eşrekû Elbette ki sen iman eden kimselere, Müslümanlara karşı düşmanlık bakımından en şiddetli olanlar, en fazla düşmanlık edenleri Yahudiler ve Allah'a şirk koşanlar olarak bulacaksın. Diyor. İman edenlere, Müslümanlara en fazla düşmanlık edenler Yahudiler ve Allah'a şirk koşan müşrikler. Ayet haber veriyor bunu, Maide suresindeki ayet. Bugün öyle değil mi? Bugün dünyada başta Filistin'de olmak üzere İsrail devleti ve Yahudiler en şiddetli düşmanlıklarını Müslümanlara karşı uyguluyorlar. En fazla zulümlerini Müslümanlara karşı uyguluyorlar. Geri girdiği zaman Hristiyanlarla dost oluyorlar. Bunu hepimiz görüyoruz, şahit oluyoruz. Yahudiler bizim düşmanımızsa biz biz de onları düşman edinmemiz gerekiyor. Biz de onları düşman olarak kalmamız gerekiyor. Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimseler müstesna. Her zaman için Müslümanlar üzerine oyun kurmuşlardır, tuzak kurmuşlardır. Hile ve aldatmaları hep Müslümanlar üzerinde. Çünkü Müslümanlarda hakikat var. Ta 1400 yıl önce, 1436 yıl önce Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğini bile bile nasıl yalanladılar. Taş, bugün de bildikleri halde Müslümanların inancını Hadis-i vesselamın getirdiği şeyin hak olduğunu bildikleri halde yine yalanlıyorlar. Yine en fazla zulmü Müslümanlara karşı yatıyorlar. Allah Azze ve Celle Müslümanlara bizlere bak bir kardeşlerim. Buhare'de rivayet edilen bir hadiste Hadis-i vesselam diyor ki lev amene bi aşaratun minel yahud le amene yahud eğer Yahudilerden 10 kişi bana iman etseydi Yahudiler iman eder. Yani Yahudilerden 10 tane haham ileri gelen önde bilgin kimse iman etmiş olsaydı Yahudiler bana iman eder. Medine'ye geldiği zaman sadece Abdullah İbni Selam iman eder. Bu hadis gerçekten insanın çok düşündürüyor. O yüzden bu Yahudilerin aldatmalarının, tuzaklarının şiddetinden dolayı onları imana, İslam'a kabul yönlerini kabul etmelerini göremezsin. Kabul etmezler. Böyle bir hazırlıkları yoktur. İmanı kabul etmeye hazır değiller. Onların hahamları, bilginleri Nebemiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tevrat'ta bildirilen nübuvvet yani peygam, peygamberlik alametlerini silmişlerdi. Bu yol üzere yürümüşlerdi. Halen onların takipçileri devam ediyor. Halen Aleyhisselatü Vesselam'ın nübuvvetini inkara devam ediyorlar. O zaman sildikleri gibi, o zaman kabul etmedikleri gibi Tevrat'ta yazılı olan peygamberimizin özelliğini bugün de aynı şekilde devam ediyorlar. İşte hadis, az önceki hadis, yani On kişi diyor, bana iman etmiş olsaydı Yahudilerden, Yahudilerin tamamı iman ederdi. Yani kast edilen Yahudilerin hahamları, ileri gelen din adamları. Onlar kabul etmiş olsalardı, diğerlerde de kabul ederdi. Burada bir incelik daha var. Demek ki ileri gelen kimseler, lider konumundaki insanlar, hoca konumundaki insanlar eğer Hakk'a, Gerçekten ehli sünnet ve cemaatin menhecine dönerse onun tebaası, tahip ettiği kimseler de öylece dönecek. O yüzden onlara hidayet istedim. Allah Azze ve Celle o öndeki kimselere, batıl ehli kimselerden önde gidenlere hidayet versin de tebaaları da hakkı görsünler inşallah. Sen yani tabi olanlar. Onu katılıyoruz. Yahudileri Buna iten sebep neydi? Gurur ve kibir. Bu gururlarından, kibirlerinden dolayı yani daha önceki derslerde, sohbetlerde duymuşsunuz, okumuşsunuz. Onlar kendilerinden bir peygamberin gelmesini istiyorlar. Yani Yahudi olacak illa Yahudilerden birisi gelmesi gerekiyor. Diyorlardı ama Araplardan gelince, Kureyş'ten gelince bunu çekemediler. O gururları, kibirleri kendilerini bitirdi. Hatta karşı kör etti. Subhanallah. O yüzden demem Aleyhisselatü kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez diyor. Allah'a bakar. Kibir çok kötü bir şey. Gururlanmak yani yersiz bir şekilde diğer insanlara karşı kibir göstermek, büyüklenmek ben bilirim ayağı yapmak ben böyleyim ayağı yapmak çok tehlikeli. İnsanı ceh cehenneme götüren ve su ahlak dediğimiz, yani kötü ahlak dediğimiz bir ahlak, edep. Allah bizi bundan korusun. Amin. Allah ente müstezkirler inna Allah la yuhibbu'l-mustekbirin. Büyüklenen, kibirlenen, kibirlenen kimseleri sevmez diyor. Mütevazı olmak gerekir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Onun takipçileri alimler, rampalı alimler hep mütevazı. Allah Azze ve Celle bizi tabadu sahibi yapsın. İmam Ahmed'in Tabarani'nin Hakimin rivayet ettiği bir hadiste, Afizli Malik'ten geliyor bir hadis. Yine bu Yahudilerle alakalı. Diyor ki Afizli Malik, ben diyor Nebi Mesih Aleyhisselam'la Peygamberle birlikte Medine'deki Yahudilerden bir diyor şeye girdik. Kiliseye yani onların ibadetanelerini birine girdik, onların bayram günü bayram günüydü diyor. Onlar bizim girmemizden hoşlanmadılar. Ve Rasulullah Vesselam onlara şöyle seslendi: "Ey Yahudiler topluluğu, sizden diyor, sizden 12 kişi Allah'tan başka ilah olmadığını, benim de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eder mi? şahitlik edebilir mi? Sizden on iki kişi. Allah Azze ve Celle gökyüzünün altındaki her bir Yahudinin üzerine azap ettiği, kızdığı Yahudinin üzerine gazabını indirir. Kim bana diyor, yani böyle yapmazsanız indirir man manasında Allah hala, kim bana diyor on iki kişi sizden on iki kişi Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edebilir deyince hepsi susuyorlar bu sözünü 3 defa tekrar ediyor 3 defa tekrar ediyor gene cevap yok sonra Talib Vesselam diyor ki vallahi diyor vallahi inni le'enel haşir ve enel aqibu ve enel nebiyül mustafa a'mentum ev Allah'a yemin olsun ki ben haşirim kendi isimlerini sayıyor bu arada yani önümde herkesin toplandığı, haşrolunduğu kimseyim ben. Ve enel bu. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber gelmeyecektik diyor. Ve enel nebiyyül Mustafa. Ve ben seçilmiş, Mustafa kelimesi seçilmiş manasını seçilmiş olan, Mustafa olan diyeyim peygamberi ister iman edin, ister yalanlayın diyor. Sonra da oradan ayrılıyor. Hadisin devamını getirmeden önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste Buhari'de, bu hadiste olduğu gibi bir de Buhari'de var. Buhari'de ve diğer hadislerde geldiği üzere beş tane ismi sayın. O isimler şöyledir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam اَنَا أَحْمَدُ وَاَنَا مُحَمَّدُ وأنا, وَاَنَا الْمَاهِيَ الَّذ۪ي يَمْهُ اللّٰهُ بِيَ kufra وَاَنَ الْحَاشِرُ النَّذِي يَحْشُرُ النَّعْفَ عَلَى قَدَمِي وَاَنَ الْعَاقِبِ Ben Ahmet'im, ben Muhammed'im, ben Mahiyim, Allah'ın benimle küfrü yok ettiği Mahvedici, Mahi, Mahi. <gülüyor> Dört, enel <"أنا> haşiri, <الْحَاشِر> az önce söylediğimiz, insanların benim önümde toplandığı haşir, yani toplayıcı, enel الْعَاقِبِ ve ben, benden sonra peygamber olmayan kimseyim. <gülüyor> Beş tane ismi var. Mustafa kelimesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ismi değil. Nesi? He? Sıfatı. O sıfatı. Yani seçilmiş manasına gelin. Peygamberimiz Aleyhisselatü isimleri bunlar. Ve bunların da ne manaya geldiğini hadis, yani Peygamber Aleyhisselam'ın kendi sözü bizatihi açıklıyor. E, evet. ayetleri selam Yahudilere böyle söyledikten sonra ayrılıyorlar. Hz. Ali birlikte, yani sahabi ile birlikte arkasını dönüp giderken bir tane adam sesleniyor. Diyor ki: "Ey Muhammed, senin dediğin gibidir." diyor. Yahudilerden bir tanesi ve yaklaşıyor insanlara yaklaşıyor ve diyor ki: "Yahudiler topluluğuna ey er Yahudiler topluluğu" Ve benden başka kimi bilirsiniz? Yani benim gibi bir insan bilir misiniz? <gülüyor> Bilgin olarak, alim olarak deyince onlar da diyorlar ki Allah'a yemin olsun ki senden daha alim bir kimseyi bilmeyin. Senin babandan daha alim, daha fakih. Daha fakir, tık eden bir kimseyi ve onun da babasından yani dedenden daha Fatih daha alim bir kimseyi bilmiyoruz. Demek ki Abdullah Efendiz selamın hem babası hem de dedesi alimlerden, Yahudi alimlerden. Yani sen bizim en alimimizsin diye cevap veriyorlar. O gelen adam, çağıran, seslenen alan adam Abdullah Efendiz selam soruyor yani Yahudilere. Benden başka birisini bilir misiniz? Onlar da hayır vallahi bilmeyiz deyince diyor ki Abdullah İbni Selam muhakkak ki ben şahitlik ederim ki bu Nebi Allah'ın Nebisi Peygamberi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem Tevrat'ta sizin bulduğunuz Tevrat'ta okumuş olduğunuz peygamberdir diyor. Yani bahsedilen peygamber budur. Ben buna şahitlik ediyorum diyor. Onlar da ne diyorlar? Yalan söyleyelim diyor. Sen doğru söylemiyorsun diyorlar. İşte Yahudilerin ahlakı, işte Yahudilerin adeti. Ve söylemiş oldukları şeyden geriye dönüyorlar. Diyorlar ki sen en şerli insansın, en kötü insansın. Sen yalan söyledin vesaire. Birçok şeyler söylüyorlar. Daha önce söyledikleri şeyin tam tersine yalanlıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlar deyince yani sizin diyor da söylediğiniz şeyler önceki şeyler kabuldür, sonrakiler kabul edilmez. Sizin önceki söylediğiniz şeyler kabul edilir. Yani doğru söylediniz ama sonradan yalanlamanız kabul edilmez. Ondan sonra üç kişi olarak o meclisten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Malik ondan sonra Abdullah ibn Selam üç kişi olarak çıkıyor. Ve şu ayet geliyor diyor. Bu <gülüyor> Taberani'nin rivayetinde. Kul ara'aytun imkanen min indillah. De ki, bana haber verin. Veya hatta gördünüz mü? Allah'ın katından gelen şey yani bu kitap Kur'an Allah'ın peygamberi eğer hak ise o kefertum bihi. Siz onu inkar ettiniz. Ve şehide şahidun min beni İsrail alametlihi. Ve beni İsrail'den, İsrail oğullarından onun bir benzerine, bir kimse şahitlik etti halde. İşte burada Abdullah İbni Selam'a şahitlik. Abdullah ibn Selam'a işaret var. Abdullah İbni Selam şahitlik ettiği halde siz onu inkar ettiniz. Teamene o imaneti ve sekfertum اِنَّ اللّٰهَ لَا يَتِرْغَانَ Siz büyüklendiniz. İşte Yahudilerin kibri, büyüklenmeleri. Yani onların inkarı kibirlerinden dolayı, büyüklenmelerinden dolayı nasıl olur da Kureyş'e, Araplara bir peygamber gelir, bizden gelmez diye kibirlenip büyüklendiriyorlar. İllaki kendilerinden olacak. Yani kibirde ne var biliyor musunuz? Bir iyilik varsa bir güzellik varsa o bendendir değil mi? Başka kimse ona layık değil değil mi? Haşa vekemmel. Allah bizi bundan korusun kardeşler. Kibir çok tehlikeli. Evet. Burada müellif diyor ki geçen hafta size anlatmıştım Abdullah İbni Selam'ın başka bir kıssatı daha vardı. Orada Abdullah İbni Selam Aleyhissalatü vesselam Ebu Eyyub el-Ensare'nin evine yükünü boşaltıp geldiğinde bir müddet sonra kendisi geliyor ve iman ettiğini söylüyor. Sonra başka bir rivayette de bazı sorular soruyor. Üç tane soru soruyor. Onları söylemiştim size. Ondan sonra da bir Yahudi topluluğu geliyor. Abdullah İbni Selam kendisinin iman ettiğini söyleyince Aleyhissalatü vesselam yanından ortaya çıkıp da ben... Müslüman oldum deyince, yine oradaki Yahudiler, sen şöylesin, böylesin diye, ilk önce, Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olduğunu bilmeden önce doğru söyledikleri şeyi yalandılar. Burada anlatılan kısa ile az önce söylediğim, yeni anlattığım kıssa hakkında o ilk gelen Yahudiler, farklı bir konumdaydı. Burada Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudilerin meclisine veyahut da onların ibadet ettiği bir yere girmesi, Avf İbni Malik'le birlikte girmesi ise <gülüyor> ikinci bir ortamdı diyor. Yani Abdullah İbni Selam daha önce ilk defa Müslüman olup şahitliğini ilan ettiği ve bir grup Yahudinin yalanlamasına karşın bir başka ortamda da yine Abdullah İbni Selam Yahudilerin içinden çıkıyor, iman ettiğini söylüyor. Yahudiler ancak onu yine aynı şekilde ilk grubun yalanladığı gibi yalanlıyorlar. Buna delalet ediyor. İki hadis bu şekilde birleştirilebilir. Vallahu alem. İşte burada. Burada Yahudilerin tabiatına, onların mizacına, onların karakterine, karakterine, yani ne kadar ümmet için böyle tehlikeli olduklarına dair bir ders var. Büyük bir ders çıkarılması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Ve bu ümmete yardım, bu Yahudilerin aleyhine, bizim lehimize yardım ancak Sebebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği, vaat ettiği yine peygamberlik metodu üzere giden orduya olacaktır yardım. Başkasına değil. Eğer bizim döneminde olacaksa bu yardım Allah Azze ve Celle o hak ordusundan olmayı nasip etsin bizlere. İkincisi, mescitlerle alakalı. Mevim Zalai Firasım biliyorsunuz Kuba'da. Arkasından da hemen sonra Medine'nin içerisinde. ikisi de Medine'ye ait zaten. Mescit bina ediliyor. Demek ki mescit, yani cami bizim burada kullandığımız isimle cami Müslümanların ilk esasıdır, temelidir. Yemen'de de <gülüyor> duyduğumuza göre e, Şeyh Mokbil hadisçilerden, bu asrın alimlerinden 1999 yılında filan veya bir, e, 2000 yıllarında vefat etmiş bir insan. Rahimahullah, Allah'ına rahmet etsin. O da davetine mescitten başlıyor. Camiden başlıyor. Tabi o zaman için veyahut da o ortam için uygun bir e, konumu var ki oradan başlıyor. Yani mescit İslam'ın yükselişi dinin anlatılması için birinci basamak, birinci temel, birinci esas. Mescidin, mescid için iki şey, iki durum söz konusu. Birincisi, mescidin geniş yapılması ve süslerden böyle e, tezhim edilip süslemelerden mübalağılık bir şekilde yani abartılı bir şekilde böyle nakşedilmesinden edilmesinden uzak durulması gerekiyor. Süslemeden uzak yapılması gerekiyor. Sadelik esahdır mesutlerden. Çünkü mümin bir kul oraya girdiği zaman ibadet ederken huşu içerisinde ibadet ediyor. Yani Tecrübe etmişsiniz. Böyle görkemli süsleriyle, nakışlarıyla görkemli bir mescide camiye girdiğiniz zaman o görkem yani e, nakışlar, süsler mutlaka dikkatinizi çekeceğiz. Ama sade bir camide insan biraz daha namaza, ibadete daha meyyal, daha böyle düşkün olur. <gülüyor> İkincisi, mescitler kardeşlerin mutlaki kimselerin evidir. Ve hak ehliyle, tarihe malummuş kimselerle, tabi olarak böyle, fıtrî olarak karşılaşma mekanlarıdır, meccidler. Müslümanlar Medine'de, Medine yakınlarında ilk defa Kuba mescidini bina ediyorlar. Neden? Bu onların ilerlemeleri için, önde gitmeleri için, İslam'ın lider konumuna, Müslümanların lider konumuna gelmesi için Birinci şart idi de ondan. Önce Kuba'da, sonra da Mescid, şeyde Medine'de Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyorlar. Aleyhissalatü Vesselam bizatihi kendisi ve müminler, iman eden kimseler bu mescitleri bina ediyor. Hatta o kadar zeyf ve şevk yapıyorlar ki o bina yaparken mescidi inşa ederken birçok şiirler söyleniyor. Ali radıyallahu anh diğerleri aleyhissalatü Vesselam bir çok güzel ifadeler kullanılıyor. Allahu Teala bu mescidi bakın kitabında nasıl övüyor. Tövbe suresi. "La taqum fihi ebedan." Sen orada asla durma namaz kılma. Nerede? Mescidi Dirar. Müslümanlara zarar vermek için, onları gözetlemek için, birçok hile ve tuzak için kurulan Mescidi Dirar. Yani münafıkların yaptığı mescitte sakın durma orada. Oradan namaz kılma. Mescidin üssüsü ale takva min evveli yemin, ilk günden takva üzere inşa edilen mescid orada durup yani oradan namaz kılman daha layı, daha uygun olandır. Fihi ricalun orada bir takım kimseler vardır ki onlar onlar temizlenmeyi severler vallahi yuhibbul mutahhirin Allahı temizlenenleri sever. Burada hem Kuba ehline işaretmek hem de ilk mescid diye alimlerin çoğunluğunun ifade ettiği Mescid-i Nebeviye ilk günden kurulan eee olma olmasa tabiiyle de Kuba Mescidine takva özel e, kurulan mescit olma tabiiyle Mescid-i Nebeviye Açıkça o mescitlerin yani o camilerin şerefini, yüceliğini anlatıyor. Ki aleyhissalatü mesela onları desteklemiş hadisleriyle diyor ki hani hepinizin bildiği benim mescidimde kılınan bir namaz, diğer mescitlerde kılınan namazdan mescidi haramda kılınan namaz hariç, diğer mescitlerde kılınan namazdan bin derece daha fazilet Evet. Yine bu Kuba Mescidi ile ilgili Aleyhisselatü Vesselam oraya yürüyerek binikli olarak bir binite bindiği halde gider ve orada iki rekat namaz kılardır. Bir başka hadiste geldiği üzere kim gusleder ve orada iki rekat namaz kılarsa bir umre yapmış gibi sevap elde diyor. Bunların hepsi bu iki mescidin ilk gün kurulan, ilk defa kurulan Medine'de kurulan Kuba Mescidi'nin ve Mescidi Nebevi'nin faziletine belayet eden Faziletin anlatan hadisler. Allah Azze ve Celle oralara gitmeyi, oralara namaz kılmayı nasib Oranın insanlarını bir başka ayette nur süresini Allahu Teala bakın nasıl medih ediyor, övüyor, senada bulunuyor. Oraları inşa eden kimselerin. Diyor ki: Tıvuyutin edin Allah anturfa ve yizkara fi hsmu. Allah bir takım evlere, burada ev diye bahsediyor, izin vermiştir. Onların binalarının yükseltilmesi, kadrinin kıymetinin yüce olmasına izin vermiştir. Ve yüz kera si hesmuhu, isminin de oralarda anılmasına, Allah Azze ve Celle'nin isminin oralarda anılmasına izin vermiştir. Yusebbihu bil vel oralarda bazı kimseler sabah akşam, akşam Sabah akşam tesbih ederler. Kimler? Ricalun la tulihihun ticaretun ve bi'im an zikrillah. Öyle kimselerdir ki onlar. Öyle kimselerdir ki onlar ne ticaret ne alışveriş Allah'a zikirden onlara alıkoymaz. Ve ikamit salah namazı kılmaktan alıkoymaz. Ve itaiz zekat namazı, şey, zekatı vermekten de onlara alıkoymaz. Onlar zeri değerli insanlardır. Böyle kıymetli insanlardır diyor Allah razı olsun hocam. Onlar o değerli kimseler aynı zamanda gözlerin ve kalplerin altış olacağı günden yani kıyamet gününden korkarlar. Yeziyuhumullahu ahsana ma ve min Allah onları amel ettikleri şeyin en güzeliyle mukafatlandıracaktır. ve Fazlından, lütfundan onlara artıracak. Allah gözükümüne yaşadık ayrı. Hesap, Allah dilediğini hesapsız rızıklandıran, hesapsız, insana bazen ummasını, bilmediğini, hesap edemediği yerden rızık gelir. Bu illa para olması gerekmez. Başka şekilde de gelir. O bu Aleminin, o kimseye ikramı. Hepimiz şahit olmuşuz. Allah dilediğini böyle hesapsız rızıklandırır. Önemli olan o rızkı Gerçekten hak edebilmek Ve şükrünü eda etmek Allah bize nasip etsin İlk mescidi Anlattığım üzere Taşlarla çakınlarla döşüyorlar Oranın sergisi Yaygısı taşlar çakıl taşlar Tavanı ise hurma yapraklarıyla Örtülüyor Duvarları kerpiçten Böyle taşlarla Bina edilmişti kardeşlerim Bugünkü nakşedilmiş mescitler ve camiler gibi değil. Her türlü böyle renklerin olduğu insanın dikkatini çeken, huşusunu namaza, zikirde, Kur'an'da hoşusunu bozan birçok süsten, arı, pak, böyle sade bir mescitti. Ve dolayısıyla o mescit o kadar etkili oldu ki insanlar üzerinde o mescitten nice alimler, nice Rabbani alimler, nice komutanlar, ahiretin melikleri, sultanları çıktı. Ahirete göç edenlerden değerli kimseler, hem dünyanın hem de ahiretin melikleri, sultanları çıktı, değerli kimseler çıktı. Oradan yetişti. O yüzden aleyhissalatü vesselam bir hadiste hatırladığım kadarıyla benim mescidime gelip de ilim talep eden kimse Allah yolunda cihad eden gibidir diyor. Süfhanallah. Allah yolunda cihad eden gibidir diyor. Bu mescidin kıymeti de öyle. Ta 1436 yıldır 1400 seneden beri orada nice değerli insanlar yetişiyor. Bir kısmına, çok cüzdi bir kısmına ben şahit olmam. Allah sizlere şahit etsin. Orada gerçekten büyük insanlar çıkıyor. Çok değerli insanlar yetişiyor. Allah Azze ve Celle orayı bereketli kılmış. Hem Mekke'yi hem Medine'yi. Allah eksik etmesin. Bizim mescitlerimiz o ilk mescit gibi değil. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın Bugünkü mescitleri anlatan sözlerine bakın. Sahih hadislerde geldiği üzere Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor hadis İbn-i Ebi Şeyh ve Musannesinde rivayet ediyor. Diyor ki, sizler mescitlerinizi süslediğiniz zaman mushaflarınızı, Kur'an-ı Kerim mushafı böyle bir süslü, nakışlı yaptığınızda artık Yok olmak, helak olmak sizin üzerinize gerekli değildir. Şey. Allah olsun. Bugün insanlar, bırakın artık suslamayı, ismin duyulsun, ismin yaşasın diye mescitlerin üzerine kocaman yıldızlı harflerle isimlerini yazdırıyorlar. Ne bileyim ismini nasıl yazdırmazsınız? Muhammed'in mescidi diyemez miyiz? En naik oluydu. <gülüyor> Yapmadı. Ama metcidi i diye anılıyor. Peygamber'in mescidi diyor. Yazılmadığı halde bununla anılıyor. Ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Çünkü o Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inşa ettiği bir mescid. Bugün neden insanlar isimlerini yazdırıyorlar? Neden böyle tezin edip süs diyorlar. Çünkü şeytan onlara süslü gösteriyor. Bizim mahallemizdeki mescit güzelce bina edildi sade bir şekilde. Ondan sonra aradan yıllar geçtikten sonra insanlar oraya yardım ediyorlar. İnsanlar oranın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Hep birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz. Tuttular bir de mescidin her tarafını dört bir duvarına çini döşebilirler. Hem mescidi camiyi kararttı hem de tam bir süslemeyle yasak olan süslemeyle süslemiş oluyor. Subhanallah. E nasıl olacak? Bu insanlar, buraya para harcayan insanlar burada anlatıldığına göre <gülüyor> fakirlere, muhtaçlara, evlenecek gençlere harcatalar. Toplum istah olacak mescidi. Toplum ıstah alacak. Ama bizler artık öyle bir hale geldik ki öyle bir zamanda yaşıyoruz ki eşyanın kulu kölesi olmaya başladı. Eşya bizim için binalar mescitler bize hizmet edeceğine biz onlara hizmet etmeye başladık. Her yönünde. Evet mescide hizmet edilir temizlenir. Paklanır. Değer verilir. Ama asıl değer orada Allah'ın dinini ikamet mektir namaz kılmaktır. Huşvulu bir şekilde cemaatle namazları ikame etmeksin. Bunun için var. Allah Azze ve Celle bizleri hem Müslüman olarak hem de mescitlerimizi katında layık olduğu haline, razı olduğu haline çevirsin. Evet. Gerçekte İslam'ın mescitlerinin, camilerinin, direkleri kardeşlerin genç kimselerdir. İslam'ın gençleri. Onlardır direkler. Asıl ayakta tutan onlardır. Eğer onlar cemaate devam ederlerse, hayır kapılarına yapışmaya devam ederlerse, mescitlerin eski tesiri, etkisi tekrar avdet edecektir, geriye dönüşecek. Ve bu ümmetin, eğer gençler namazda hazır olunlarsa, ümmetin de ümmetin de namaz vakitlerinde namaza hazır olduğunu gösteriyor yani. ama bizim mescitlerimize baktığımız zaman sabah namazlarında, yatsı namazlarında yok insanlar ve bir insan da bu mescitlerde namaz kılınmaz diyor bu imamların arkasında namaz kılınmaz diyor bu insanlarla namaz kılınmaz diyor, neye göre söylüyor bunlar? Afedersiniz, akıllarının kıtlığında. akılları yetmiyor. Hiçbir imam hakkında açıkça bir şey görmediğin sürece onun hakkında konuşamazsın. Onun hakkında hüküm yürütemezsin. Namaz kılmak zorunda. Mescide gitmek zorunda. Açıkça bir küfür, şirk görmediğin sürece ne mescitler, ne imamlar, ne de cemaat terk edilmez. Bunu yapanlar, bunu yapanlar aklı kıt cahil kimseler. Allah Azze ve Celle bizlere de onlara da hidayet et. Eğer namazlar, cemaatle namazlar terk edilirse, meçhidler terk edilirse, o zaman, işin temeli esası terk edilmiş. Mi? Evet, tam manasında şu anda fonksiyonunu yerine getiremiyor meçhidler. Ama bu bırakmayı, terk etmeyi, gitmemeyi gerektirmez asla. Bir gün gelecek, biz bize nasip olmazsa, nesillerimize nasip olacaktır o mescitler gerçek, hakikatını, gerçek fonksiyonu elde edecek inşallah. Allah onu nasip etsin. Bu terkli olmaz, mücadeleyle olur. Allahu Teala e, bizlere de, imamlarımıza da bu hususta basiret versin, güç, kuvvet ver. Bakın, bu mescidin değerini anlatan bu camilerin değerini anlatan çok önemli bir hadis. Diyor ki aleyhissalatu vesselam Ebu Hüreyre'den geliyor hadis. Hakimde rivayet ediliyor. sahih bir hadis. Ma tavattana raculunel lis salati ve zikri illa tebeşbeş Allahü ta'ala ileyh. Bir kimse mescitleri yer, yurt edinir de namaz kılmak için Allah'ı zikretmek için mescitleri yur dediğimizde Allah azze ve celle onu karşılar onu ikram ile karşılar. Kim gibi Kema beş beşu ehlul gaybedi raibihim iza alayhim. Yolcu kimseler, dışarıdan gelen kimseleri böyle ev sahibinin karşıladığı gibi ikram edip karşıladığı gibi Allah azze ve celle de o kimseleri karşılar. Mescide giden kimseler işte mescidin değeri yine bir başka hadiste sahib bir hadiste mescidin böyle kazıkları vardır çakılı kazıklar onlar o kimselerdir ve onların diyor yani mescitte devam eden kimseler katılır ve onların meleklerden böyle sohbet arkadaşları vardır onların meleklerle birlikteliği söz konusudur ve onlar o mescidin devamlı Habit adamlarına bir şey olursa eğer gelmezlerse o melekler onlar hakkında sorarlar. Hastalandıkları zaman ziyaretlerine giderler ve bir ihtiyaçları olduğu zaman onlara yardım ederler. Melekler o mescidin müdavimlerine gerçekten halis bir niyetle mescide gidip Allah için namaz kılan zikreden kimselere melekler yardım ediyor. Bunu anlatım. La illallah. Bunlar hep sahih hadisler. Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından dökülmüş hadisler. Ve bir başka hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam gece karanlıklarında mescitlere yürüyerek giden kimseleri kıyamet günü bir nur ile müjdel Allah bu nurdan almayı nasip etsin kardeşlerim. Evet. üçüncü konu çıkartacağımız üçüncü konu geçenki sohbetimizden anlattığımız konulardan başkasını tercih etme kendin hepsine karşı başkasını tercih etme ve Allah için kardeşlikte bulunma Allah'ın Allah'ın ihsan ettiği bir özellik. İslam'ın bina ettiği en yüce, en değerli ahlaki özelliklerden bir tanesi. Başkasını tercih edebilme, bakın. Ve Allah için kardeşlik. Bu yüce özellikler, kardeşlerim, bu faziletler, bu değerli vasıflar, bu ahlakı ancak İslam'ın terbiye ettiği kimselerde görebilir. Başka kimsede gözükmez mi? Bugün Avrupa'ya, Avrupalı insanlara bakıldığı zaman sanki Müslüman gibi deniliyor. Bizim dinimizin eksikliğinden değil, bizim dinimize sahip çıkmadığımızdan kaynaklanıyor. Bizim hakkıyla İslam'ın öğretilerini yerine getirmediğimizden. Onlara imrenir hale geldi. Oysa ki bizim değerlerimiz çok yüce. Onların ki ne ki bizimkinin yanında? İslam'ın öğretileri hakkıyla ahlakı değerlere sahip çıkmış olsak herkes, herkes bize örnek alıyor. Evet. Bu ilk özel, e, ilk ve en önemli ahlakı değerleri ortaya koyanlar kimlerdi? Ensar'dı. Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle onlar her seferinde kitabında öldü. Evet. Ve Aleyhisselatü Vesselam sahih sunan kitaplarında geldiği üzere onlar hakkında neler söyledi neler. Onların kıymetine, değerine, ahlasına işaret eden şeyler. Evet. Mesela onlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve yü'siruna ala enfutihim ve lev kâne bihim khasâta. Onlar yani, bahsediyor. Onlar yani ensar Hak, içerisinde olsa yani bir sıkıntılar olmuş olsa da o kardeşlerini, Allah için kardeşlerini muhacirleri kendi nefislerine tercih edinler. Kendilerine yedirmezler, içirmezler, giydirmezler onlara giydirirler. وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ Her kim nefsinin cimriliğinden korunursa onlar, o kimseler kurtuluşu ayıran kimselerdir. Onların ta Bugün de bize muhacirler geldi. Allah Azze ve Celle biliyor ki onların içerisinde gerçekten muhacir var. Gerçek hakiki muhacirler var. Yani Allah için hicret eden kimseler var. Ve bizden de, bizim içimizden de Allah onlardan da razı olsun. Gerçek emsallık yapanlar var. Allah için onunla bölüşen insanları gördük ve duyduk. Allah-u Teala Yani her şeysini paylaşan, her şeysini feda eden insanları gördük, şahit ol. Benden daha fazla şahit olanlar da var, sizler buna vakıfsınız, biliyorsunuz. İşte budur İslam kardeşliği. Elindekini paylaşmaktır. Seni ihtiyacın varken eğer takru zaruret içerisinde evini, eşini, yurdunu, annesini, babasını, çölün çocuğunu terk etmişse ona vermek, işte bu diğer gamlıktır. Bu tercihtir işte. Kur'an'ın övdüğü bu özellik. Ensar gibi olamayın. Ama onları örnek almamız gerekiyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste kıyamet günü şöyle dönüyor. İnne Allahe yekulu ta'ala İnne Allahe ta'ala yekulu yemel kıyamet Ey mütehabun bi celali benim celalim için, yüceliğim, büyüklüğüm için birbirlerini sevenler nerededir? Kıyamet günü böyle nidâ ediyor. Ondan sonra el yarma udilluhum tuzilliy. Ya la zill illa Hiçbir kimsenin, hiçbir şeyin gölgesinin olmadığı bir zamanda ben kendi gölgem, gölgemle diyor. O birbirlerini Allah için seven. Allah'ın celali için sevenen kimseleri gölgelendireceğim. Birbirini sevdiği zaman fedakarlık başlar. İnsan birbirini sevdiği zaman birbirine hediye eder, ikram eder, fedakarlıkta bulunur. Bu özelliklerimizi Rabbimiz kalbinizde yaşatsın, dirilsin tekrar. Vallahi çok muhtaciz. Ondan dolayı insanlar birbirlerine küs, birbirlerine güvenmiyorlar, birbirlerine para vermiyorlar, veremiyorlar Birbirlerinin ihtiyacını göremiyorlar. Herkes kurumlara gidiyor. Faiz mescidelerine gidiyor. Haram yollara başvuruyor. Ondan sonra tekrar dönüyorlar. Onun fetbahını almaya gelmiyor. İnna lillâhi ve inna ileyhi râceûn. Halimiz bu. Allah bizi güzelsin, istah etsin. Ama buna rağmen elhamdülillah. Allah'ın sevdiği kimseler var. Allah'ın koruduğu kimseler var. Rabbim bizi de onlardan eylesin serdeşten. Bir hadisi daha bu konuyla ilgili hadisi vermek istiyorum. Önemli bir hadis. Diyor ki <gülüyor> Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh aleyhi ve sellem İnsanların insanların Allah'a en sevgili olanı, en çok onlara faydalı olanı. Amellerin Allah'a en Allah Azze ve Celle en sevgili olanı ise Müslüman bir kimseye sevinç vermemeli. Ona böyle surur vermemeli, sevinç vermemeli. Ondan bir kötülüğü yahut da ondan bir üzüntüyü gidermen, yahut da onun bir borcunu ödemen, yahut onun açlığını gidermen. Benim diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam, Müslüman bir e, kimsenin Müslüman bir kardeşinin bir hacetini, ihtiyacını gidermen mescitte bir aylık itikaftan bana daha sevimli gelir diyor. Subhanallah. Evet. Bir Müslümanın ihtiyacının giderilmesi mescitte bir aylık itikaftan, ibadet için, namaz için, zikir için kendini feda etmekten daha güzel. Daha sevgilidir. Her kim kızgınlığını tutarsa Allah onun açığını örter. Her kim öfkesini yutarsa öfkesinden dolayı o yapacağı şeyi yapmaya kadir olduğu halde yani öfkesini tutarsa birisini de dövmeye kadir olduğu halde dövmezse, zulmedeceği halde, halde zulmetmezse Allah azze ve celle kıyamet günü onun kalbini kalbini hoşnutlukla doldurur. Her kim Müslüman bir kardeşinin ihtiyacını görmek için onunla birlikte hareket ederse, ta ki ihtiyacını tespit edinceye kadar Allah da kıyamet günü onun ayaklarını, ayakların zeval olduğu, kaydığı günde onun ayaklarını sabit kılar. Allah'u okuyar. Muhakkak ki kötü ahlak ameli bozar. Tıpkı Sıpkı sirkenin balı bozduğu gibi diyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar hep fazilet örnekleri, ahlak örnekleri. Birbirimize kaynaştıracak, kenetleyecek önemli özellikler. Bunları tutmayı, bu nasihati almayı nasip etsin Rabbim. Bunları gerçekleştiren en ve muhacif adını Allah Azze ve celle Bunların atlarını Allah Azze ve Celle Kur'an'da yazdı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da birçok yerde bunları zikretti. Mesela onlardan biri de. Levulel hicretu lekuntu imra'en minel ansar. Eğer hicret olmasaydı ben ensardan biri olurdum. Diyor. Yani hicretin fazileti